üç kısmından tek olan kısmı nedir? Bu kısmı. Yani hiçbir ümmette genel manada bazı istisnalar hariç, aleyküm selam bazı istisnalar hariç bazı kişiler hariç, çağlar boyunca tarihler boyunca allah Teala'nın yaratıcı olduğunu, bizleri yarattığını bizlere rızık verdiğini, yeryüzünü çekip çeviren olduğunu inkar eden insan olmamış? Olmamış. Hepsi bunu ne yapmış arkadaşlar? Kabul etmişler. İşte bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu topluluk, insanlara tebliğ yapmakla sorumlu olduğu o topluluk, tevhidin bu kısmı ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Yani hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, ya sen ne diyorsun kardeşim? Olur mu öyle şey? Allah bizi nasıl Allah dediğin şey bizi mi yarattı? Öyle bir şey var mı? Yeri göğü Allah mı yarattı? Bunu nereden söylüyorsun? Biz atalarımızdan bunu duymadık, demediler. Çünkü onlar atalarından da duydular ve kendileri de kabul ediyorlardı ki,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 uluhiyet tehridi yani Allah'la birlikte ibadet ettikleri, kendilerini Allah'a yakınlaştırmak için aracı koydukları şeylerin inkar edilmesine ne yapamıyordu mekel müşrikler? Katlanamıyordu, dayanamıyordu. Sabredemiyorlardı buna. Hatta bunu apaçık bir şekilde dilleriyle ifade edip söylüyordulardı. Ne diyorlardı? Ecele ilaha ilahen vahidan. Yani bu adam bütün yabancı bütün farklı farklı olan ilahları işte hastalıklarımıza şifa veren ilah. Şefaat, Allah katında bize şefaatini umduğumuz ilahları tek bir ilaha mı indiriyor? Eca'len alihete ilahen vahiden hâzâ şeyun ucâb. Diyor ki ne şaşılacak bir durum. Ne ilginç bir durum. Yani gelip atalarından görmedikleri, atalarından duymadıkları şeyin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 Allah Teala'nın ibadete layık olduğunu tek ilah olarak kabul etme konusunda neler vardı? Şüpheleri vardı, inkarları vardı, küfürleri vardı. Apaçık bir şekilde bunu peygamber aleyhisselam'a ne yapıyorlardı? Dire getiriyorlardı. Diyorlardı ki, demiyorlardı onlar. Bu bütün yaratıcıları tek bir yaratıcıya indirdiğine şaşılacak bir durum demediler hiçbir Ne dediler? Bu bütün ibadet olunan kendisine doğayla, korkuyla, medetle Rica'yla, umutla yönelilen her şeyi neye indirdi? Düne indirdi diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından dolaşarak yürüdüğü yolda dikende koydular. Sırtından üstüne namazdayken deve işlenmesine atlar. Hep bunların bütün döndüğü, dolaştığı eksen, sorun neydi? Uluhiyet demiydi. Bir türlü razı olmak istemiyorlardı. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekliliğine. Bir türlü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 üzerinde durdu ki aleyh aleyhissalatü vesselam, ölmeden önce söylediği tek sözler bile neydi? Bununla ilgiliydi. Ne dedi? Allah Yahudi Hristiyanlara La. lanet etsin. Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Yani bu ne demek? Kabirleri mescid edinmek ne, nereye götürüyor insanları? Nereye götürdü Yahudi Hristiyanları? Şirket. Şirke. Nasıl bir şirke götürdü? Allah'a Allah'ın yaratıcı olduğunu, Allah'ın rızık verici olduğunu inkara mı götürdü Hristiyanları? Hayır. Neye götürdü? Allah'la beraber bunların da ibadet edilebileceği konusunda itikad sahibi olmaya götürdü. Dediler ki evet Allah var, inanıyoruz. Ama bize ona yakınlaştığın nelerimiz var? Peygamberlerimiz var. İlahlarımız var. Tamam mı? Bunlar aracılığıyla biz Allah'a daha da ne yapacağız? Yakınlaşacağız. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan giderken dahi ümmetine bıraktığı vasiyet diyebileceğimiz şey budur. Tevhid. Tevhidin hangi kısmı? Kuluhiyet kısmı. Hayatı boyunca bunu yaptı. Mesela ne diyor? Hadis-i Yerim'de. Kabirlere doğru namaz, namaz kılmayın. ki senin maksadın, niyetin, kastın, amacın Allah olsa bile namaz kılarken karşında kabir olduğu zaman orada namaz kılmak ne de sana caiz değil. değil. Ve senin niyetin önemli değil bu, bu manada. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki bu hareket sen ya da başkasının ne sürükleyecek? ileride? Şirke. şirke sürükleyecek. Aynı şekilde Aleyhisselam Şirke sürülcek. Her vesileyi, her yolu ne yapmış, bu manada kapatmış, kesmiş, muskalarla alakalı ne yapmış? Boyuna takılan, beline bulunan şeylerle alakalı demiş ki kim bunu insan beni Adem'den bundan bir tanesini sökerse köle azatlık gibi olur. Kabilelere insanlar göndermiş. Bırakın insanların boynuna takılan bir şeyi, hayvanların yine takılan şeyleri de haline yapmakla emretmiş insanlara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 Şirket yapmaz. Affetmez. İnallaha la yaghfiru. Allah ne yapmaz? Affetmez. En yushrake kendisine şirk ortak koşulmayı. İnsan Allah'ın nerede, nerede ortak koşabilir? Sadece bir putun karşısına kaçıp geçip, latın karşısına geçip, menatın karşısına geçip secde ederek mi? Hayır. Korkarak, umarak, severek, severek, severek, güvenerek, tevekkül ederek, umut bağlayarak, isteyerek yetiş diyerek değil mi? Evet. yetiş diyebilecek tek bir ilah vardır o da Allah-u Allah Tanrı'dır. Gücü yetmeyeceği bir şey Allah sadece Allah'ın gücü yeteceği bir konuda ne yapmak onu? Allah'tan başkasına yöneltmek. Bunlar herçeği şirkin kısımlarıdır. Yani sadece bedenle secde olarak bedenle secdeye sınırlı değildir. Bunun kısıtlı kalmamıştır. Kalbin şirki var. Değil mi?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 duyması Allah'a karşı duyması gereken korkuyu gitti türbede yatan kabirde yatan bir zattan ne yapmaya başladı? Hissetmeye başladı, duymaya başladı. Bu neyle şirk işlemiş oldu <gülüyor> arkadaşlar? kalbi Yani insanlar bugün şirk konusunda, yani bu tevhidin uluhiyet kısmı konusunda o kadar çok gevşek davranmışlar ki adamlara ya Allah'tan kork koşma şir, işte şirke düşmeyelim, şirkten sakınmak lazım dendiği zaman ya sen ne diyorsun kardeşim diyor değil mi? Halbuki Allah'a karşı Kuran-ı Kerim'de birçok ayette peygamberle ne yapmış? Şayet ortak koşarsan, ne diyor Allah-u Teala peygamberine? لَاِنْ اَشْرَكْتَ ve اَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ min الْخَاسِينَ Sana da senden öncekinden evah ettik ki, ey Muhammed, bakın hitaba, şayet ortak koşacak olursan, amellerini sıfırlarız. Amellerini yapmış olduğun bütün ibadetlerini boşa çıkarırız. Yani bugün aynı sözü birisine söyleyecek Müslümanlardan. Ne der bize? Ya siz de çok...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 Çünkü öbür kısım Allah'ın rızık verici olduğu, yaratıcı olduğu kısmı zaten herkes tarafından biliniyor. Tevhidin bu kısmı önemli bir kısım, hatta en önemli kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetinin üzerine oturduğu kısım, insanlarla mücadele ettiği kısım. Bu kısımdan dolayı Tevhidin uluhiyetinden, uluhiyet Tevhidinden dolayı insanlara buna davet etmesinden dolayı yurdundan kovuldu, babalarından, atalarının yaşamış olduğu topraklardan çıkarıldı. Tamam. Tayyip de bunun için taşlandı. Ama bugün bakıyorsunuz ki birçok insan bu kelime-i tevhidin manası için verilen kelime-i tevhid için verilen bu mücadeleyi bir kere koyup unutmuş. Bırakın bu mücadeleyi yapmayı, insanlara bunu bundan, bundan dahi bir haber. Sorduğun zaman la ilahe illallah ne demek? Onun manasını dahi hep bilmiyorsun Allah Allah. Yani bu böyle bir e, bilgisayara girerken şifresi de bilgisayar. 1-2-3-4 yazarsın, bir şeyler yazarsın. Bu kelime tevhid, yani böyle bir şey değil ki. Söyledin girdin, öyle değil. Bu kelime tevhidin neleri var arkadaşlar? An. An önce bir anlamı var. Söylemden bir anlamı var, manası var. Bu manayı eğer insan bilirse, Aleyküm Aleyküm İnsan bu sözü söyleyip, manasını bilerek söylerse, bu sözü ne haber? Aleyküm. Fayda verir. Yoksa, hani böyle vardır ya,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 Olmaz. Çünkü Allah'tan başka yöne yani Bu eksik olamaz. Eksik kalır. Değil mi? Araba nedir desek kalkıp birisi dese ki araba tekerdir dese ne olur? Eksik olur. Peki nedir arkadaşlar? La ilahe illallah'ın manası. Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Hiçbir ibadeti onun gibi hak eden başka bir ilah yoktur. Bütün ibadetler ibadet denilen her şey kime yöneltilmeli? Allah'a yöneltilmeli.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 zamanda araban vardı diye anlamsız bir şey söyleyeceğim. Bizim kastımız bu değil. Sen elbette doğanı ne yapacaksın? Neyi istiyorsan gönlümden onu isteyeceksin. Bizim kastımız da Peygamberin direkt Allah'tan istediği gibi sahabesine direkt Allah'tan istemeyi öğrettiği gibi sen de aracısız, şartsız, şurtsuz, koşulsuz her şeyini Allah'tan isteyeceksin. Şah sana daha iyi Bu kitapta görüp öğrendiğimiz gibi bütün mahlukatı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 çekingenlik göstererek hala araya birilerini ne yapmaya çalışıyoruz? Sokmaya çalışıyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin La İlahe illallah'ın manasını bilmemekten kaynaklanıyor. Tevhidin üçüncü kısmı arkadaşlar. İmanın ancak bu kısmın tamamlanmasıyla tamamlanacağı, kamil olacağı bir kısım. O da isim ve sıfatlar tek Yani Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde, hadislerinde, genel mağarada, sünnetinde Rabbimiz hakkında bize haber vermiş olduğu tüm isim ve sıfatları ne yapmak arkadaşlar? Kabul etmek. Onlara o şekilde iman etmek. Çünkü arkadaşlar, bir insanın kalbinde Rabbine karşı duyacağı azamet, büyüklük, onu büyütmesi, yüceltmesi neye bağlı? Onu tanınmasına bağlı. Çünkü Allah'ın keşfetler uzaktır. Ama sen bir cihaz alıyorsun, dışlardan baktığın zaman ona olan hayranlığın bellidir. İçeriden özelliklerine girdiğin zaman onun vasıflarını niteliklerini öğrendikçe ne yaparsın? Vay be dersin, bu da varmış. Değil mi? Ama ondan önce ritimde ne yapıyorsun sana? Öyle bir göz gezdiriyorsun. Ki Allah teşbihten uzaktır. Şimdi düşünün. Sadece Rabbinin yaratıcımız diyebilen bir insanla bu insanın Rabbine karşı duyacağı korku, kaşşet, el açması,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 haramlardan uzak duruyorlardı da bu ümmetin sonradan gelen bu insanları Rabbine karşı bırakın yani ibadet etmeleri takvayı, arzuyu, isteği günah işlerken dahi akılla gelmiyor. Onun kontrol eden, takip eden bir Rabbinin oldu. Neden? Çünkü o zaman geçtikçe insanlar hayatlarından, itikadlarından, imanlarından Rabb, yaratıcı ve bunun sıfatları olan birçok sıfatı ne yapmışlar? çıkarmışlar sanki Allahu Teala ne böyle soyut yani olmayan yani olmamaya yakın bir şey sanki böyle. Ne dünyada ne, ne alemin içinde yazında ne, ne sağda ne solda ne önde ne arkada gibi. Baskılarla bastırarak Allahu Teala'yı sorduğun zaman bazı insanlara bir zaman yani Allah'ın bir zatı var. Bu yüce Rabbini nerede hissediyorsun sen? Nasıl bir duygu var içinde? Ellerini açtığın zaman yönelişin nereye? böyle bir soru hata. Böyle bir şey olur mu kardeşim diyor. Allah diyor her yerde ama mekandan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 için belki bu bir şey ifade etmeyebiliyor yine. Arşın üzerinde. Arş ne ki? Biz açıkmadık hatırlıyorsunuz. Gökyüzü 7 kattan oluşuyor dedik. Gökyüzü 7 kattan oluşuyor. Bunların azameti büyüklüğü 500 sene. Her birinin mesafesi 500 sene. O kadar büyük. Şimdi yani insanın kapasitesinin gigabayt'ının diyelim ona adam bir yere giriyoruz. Yıldızlara çıkıyoruz. Düşünün. Her 500 sene ya buradan ya dünyanın öbürücü olan Yeni Zellan meclis uçakla 24 saat. 500 sene her sema kat. Sonra allah Teala'nın kürsüsü var. Bu kürsü hakkında allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vesi'a kuşattı. Kursiyuhu Allah'ın kürsüsü. Vesi'a kursiyuhu semavati vel ard. Yani her böyle 500 yıl mesafe olan semayı kuşatacak büyüklükte olan bir örneği var Rabbimizin.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 o arsanın, o boş halkı olan büyüklüğü kadar büyük. Yine düşünün. Sonra geliyoruz neye? Arşına, Rabbimizin arşı. Bu arş ki, kürsüden, ki kürsü ki 7 kat semayı Kuş atmış Kuşatmış ve yedi kat semaya göre boş bir araziye bırakılmış halka. Bu kadar büyük olmasına rağmen, Rabbimizin arşı, nasıl bir şey? kürsü olan büyüklüğü nasıl? Boş bir arsaya bırakılmış, halka olan boş arasının büyüklüğü gibi. Yani, düşünün. Ve onun üstünde de neyimiz var arkadaşlar? Bizi yaratan Rabbimiz var. Bize öyle haber verdiği için biz ne yapmaktayız? Öyle iman etmekteyiz. Zaten Rabbimizin bizim içerimize işlemiş olduğu fıtrat da bunu ne yapıyor? Test ediyor. Biz size geçen derslere söylemiştik. Bunu çocuklarınız üzerinde ne yapın? Test edin. Medreseye, okula, Kur'an kursuna. Çıkmamış. Kapıdan dışarı, sokağa henüz oynamaya çıkartmadığınız çocuğunuzu otur önünüze ve ona sorun. Rabbin nerede diye. Ne diyecek? Kim öğretti ona bunu? Rabbi doğuştan ne yaptı onu? Ama bugün koca koca molmalar, sakallılar, hocalar ne yapmaktalar? Hayır kardeşim yanlış öyle şey mi oldu diyerek bu doğru akideyi fasit etmeye, bozmaya çalışmaktalar. Şimdi dedik ya isim sıfatlara iman etmekten bir tanesi de bu. Allah'ın aşırı üzere istiva yükselmesine ne yapmak? İman etmek. Bu inanışa kim sahipti?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 Hepsi her biri hiç sorunsuz bir şekilde işliyor. Bunları yapmaya Kadir, e, bu nokta kadar olan gezegende nokta kadar olan sen kulu olarak isteyeceğin bir isteğine, Efendi Hazretleri veya Hazretleri falanca Hazretleri'ne sokarak sokarak bir istekte bulunursan, bu ne, neyi gösteriyor? Sen Rabbinin isim ve sıfatlarıyla ne yapmamadın? Tam anlamıyla tanıyamadım Beş vakit namazını kılmıyorsan sen Rabbinin ne yapamadın?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 Öğrenmemen, öğrenmemen arasındaki bir fark olmayacak çünkü bu seni ne yapacak amele itecek. Herkes kendine çekirde düzen verecek, halamlardan uzak duracak. Çünkü yaprakların dökülmesi, bir yaprak olsun onun izni olmadan dökül düşmeyen bir ilah var. Böyle bir kont kontrol içindeyiz bu ilahın. O halde arkadaşlar ne yapmak zorundayız? Kendimize çekirde düzen vermek zorundayız. İşte Rabbimizin bu kısa görüşten sonra, İstanbilimizin geçen hafta öğrenmiş olduğumuz sıfatlarından bir tanesi neydi? Kelam. kelam. Ne demek kelam? Konuşma. Konuşma. Konuşma. Tabi biz bu dersin başındaki o vermiş olduğumuz mukaddime, o altyapı çok önemliydi. Dedi ki biz Rabbimizin hakkında, Rabbimizin kendisi için vasfettiği, ispat ettiği sıfatlar hakkında bizim konumumuz neydi? Bütün isim ve sıfatları nasıl kabul ediyoruz? Bir, tahrif etmiyoruz. Tahrif. Değiştirmiyoruz yani. İki, tatil. Ta İptal etmiyoruz, inkar etmiyoruz. Üç, <gülüyor> tekyif. Nasıl? Bazıları dediği zaman bizi, Rabbimiz konuşuyor dediği zaman veya Rabbimiz arşın üzerine istiva etti. Nasıl istiva etti? Ya anlamak için. Biz ona nasıl nasıllık ne yapmıyoruz? Koymuyoruz. Koymuyoruz. Çünkü Allah bize onu yapmamış? Bildirmemiş. Nasıl istiva etti arşın üzerine? Şimdi istiva deyince akla herkese çıkış gelir. Adamın devesle binişi, el el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 Güzel söz ona yükselir. Salih amel ona yükselir. Biz onu mübarek Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Hı. Ayetler dururken, bu ayetlerden daha açık, gökyüzündekinin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin misiniz? Apaçık bir ayet dururken, bizler neye cesaret arkadaşlar? Rabbimiz her yerde ve mekandan münezzehtir demeye cezaret edemeyiz. Çünkü bu aslında yok olan bir şeyin tarifi yani. Her yerde mekandan münezzehtir hiçbir yerde. İşte Rabbimizin sıfatlarını bir tanesini de geçen hafta aldık. Kelam sıfatı. Ehl-i Sünnet nasıl iman ediyor bu kelam sıfatına? Allah'ın kelamı harf. Evet bir, Allah'ın kelam sıfatı da zatî bir evet. sıfattır. İlmi ilmi konuşalım, zatî. Ne demek zatî sıfat? Zatî ile kaim. Zatî ile kaim olan, zatından hiçbir zaman ayrı düşünülemeyen sıfatları. Başka mesela zatî sıfatlara örnek ne verebiliriz? Hayy diri olması, başka görmesi. görmesi, iki elinin olması, işitmesi, i̇şitmesi. bunlar hepsi zatıyla muttasif olan zatından ayrıl düşünülemeyen sıfatlar. Bunlar zatî sıfatlar. Bir de kelam sıfatının hangi bir yönü var? Gelin yönü var. Rabbimizin dilediği zaman konuşması. konuşması. Mesela gelecek hadis. Şimdi kitabımızın inşallah bugün son bölümünü bitiriyoruz. Şu manada son bölümü. Müellif, elif Allah rahmet eylesin yazar kitabın ilk başında ne yaptı? Ayet. Ayetleri, Kur'an-ı Kerim'den geçen delilleri sıraladı bize. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren konu edilen sıfatlara sünnetten deliller getirecek. Buhari'den, Müslüm'den diğer hadis Ehl i sünnet hadis kitaplarından ne yapacak? Deliller getirecek. Mesela orada gelecek delil. Yüce Rabbimiz gecenin son üçte birinde ne Yer Yeryüzünün semasına <gülüyor> iner. Burada da neyin delili var arkadaşlar? Yukarıda. Rabbimizin karşımızın üzerinde olması ve inmesi. Nasıl iner diye sorsak sizlere ne dersiniz? Bilemeyiz. Nasıllığını bilemeyiz. Çünkü bize ne yapmadığı nasıllığını? Var mı böyle nasıllığını bilemediğimiz şeyler hayatımızda? Mesela ruh Senle beraber güzel ruh. Ne görüyorsun? Ne biliyorsun? Hakkında ne? Hiçbir şey bilmiyorsun. Peygamber dahi hakkında onun Ne diyor? Sana ruhtan sorarlar. Sendeki o, o Allah'ın bir emridir. Bitti.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 zat'u bu sıfatsız düşünülemez. Ondan dolayı da bir taraftan zat'i olarak kabul ettiğimiz bu sıfat diğer taraftan da fiili bir sıfat. Ne yaptı? Gecenin üçte birinde yeryüzünde indi o vakitte neydi? Elini açıp dua eden yok mu? İsteyen yok mu? Vereyim. Af dileği yok mu onu? Affedeyim. İşte o vakitte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatıyoruz yatakla Yatıyoruz yatakla yolun arasında horluyoruz. Değil mi? Yine geçen konuştuk Kadir'e kardeşimize örnek verdik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 <gülüyor> Rabbinin kelam sıfatı dediğimiz bir tanesi olan Kur'an'ını dünyadaki verdiğin diyene göz olacak. Şimdi sen İnna nas ve diğerleri olan zammı sure dediğimiz on tane sureyle namazını kılmaya devam edersen ve onları yanlış okumaya devam edersen amme dahi ezberlemezsen Rabbinin kelamına bu kadar önem vermezsen öbür tarafta ne kadar bir irtifa edeceksin bakacaksın ki öbür taraftan hafızlar şunlar yükseliyorlar sen bu tarafta daha Kur'an koyan öğrenmemişsin tembellikten gerçeklikten. Yani insanın bu anıtı okuduktan sonra ne yapmaması lazım? Bir saniyesini boşa geçirmemesi lazım, bir saniyesini. Bu bir yarış. Allah taala diyor, vasari o ilan mafkıra tüm memlakbi olan bir mağfirete yarışın, yarışı koşun. Ama sorsak en son ne zaman Kur'an okuttun diye sormuyoruz çünkü Türk halkında böyle bir soruun cevabını alamıyorsun. Etmedim diye. <gülüyor> ne zaman Kur'an okudun en son? Okumayı biliyorsa diyor ki, Allah, geçen Ramazan. Değil mi? Ee, yarın, bugün Cuma günü girdik. Yarın'ın sünnetlerinden bir tanesi de. Sabahtan itibaren nedir? Keh, keh, suresini. keh suresini okumak. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam ise Kim Cuma günü Keh suresini okursa, iki Cuma arasında ona bir nur verilir, Bir ışık, bir parıltı veririz. Onun için yarın inşallah herkes ne yapsın? Allah'ın, Rabbinin, yüce bu kelam sıfatını ne yapsın? Okusun. Tamam Türkçe'de okumayacağız. Şimdi hemen bazıları diyebilirim. Ben okuyayım, okumayı bilmiyorum. Türkçe okuyayım. Türkçe hata olur yani. Türkçe olan Türkçe olan bir kıllığımızdan değil. Kürtçe de olmaz yani. Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mı? <Anakçı> yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam Evet. Rabbimizin kelam sıfatından sonra arkadaşlar Rabbimizin ahirette görülme sıfatını ne yapacağız? Alacağız. Rabbimiz arkadaşlar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 Üstün olacak. Daha faziletli olacak. Daha mübarek olacak. Daha güzel olacak. Rabbimiz kıyamet meydanında hesaba geldiğinde geçen söylemiştik. Dedik ki hadisinde diyor aleyhissalatü vesselam Sizlerden her birisiyle Rabbiniz tercümansız. Aynen böyle diyor. Tercümansız. Tercümansız baş başa alacak. Tek tek. Bunu yaptın mı yaptın? Bunu yaptın mı yaptın? Bunu yaptın mı yaptın? Tabii bahrolacaktın değil mi? Yani o çok ince bir hesap arkadaşlar. Çok ince bir hesap. <gülüyor> şimdi telefon şeyi geliyor. Ne geliyor ona? Dökümü. Dökümü. Orada dakikaları gösteriyor. O kadar konuşmuşsun. Bundan daha büyük bir şey. Her şey tık tık tık geldi önüne. O güzel tarafı, müjdeli tarafı şu. Sen başını eğit, sustukça, kabul ettikçe. Çek ya Allah'a Ben bunu sana dünyada ne yaptım? Evet. Örttüm, kapattım, gizledim. Sen ne aramızda kaldı? Şimdi de burada ne yapıyorum Cik? Evet. Örtecek. Ama bunu kime diyecek arkadaşlar? Tevhidi. Tevhidi gerçekleştiren adama. La ilahe illallah'ın manasını ya, ya. bilen bu dünyada yani istiyorsa günde bırakın bin taneyi bir milyon kere deyip de manasını söylemezsem ona hiçbir faydası olmayacak bu kelimenin. Yani bunu bilmek zorundayız. Bu böyle. Acı da olsa böyle. Sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki insanlara, akrabaya, eşyal olsa bunu öğreteceğiz. Peygamberin bu anlattığı şeyleri öğreteceğiz. İşte Rabbimiz bu an-i kerimde de söylediği şekliyle bize naklettiği şekliyle kıyamet gününde ne yapacak? Kendini gösterecek kullandığında. Hatta biraz sonra ayet gelecek Yunus suresinde allah Teala diyor ki, ihsan sahibi olanlara, ne demek ihsan sahibi? Tevhitte ihlas. Tevhitte eşlik karıştırmayan diyorsunuz, ihsanın iki ayağı var. iki önemli noktası var. Bir, ihlas boyutu. Evet demek ihlas? Arkadaşlar, Diyor, ibadette Allah, Allah, Allah. ibadette Allah'a ne yapmamak? Aracı koymamak, ortak koşmamak. İbadetten niye alınacak? Allah'a yapmak. İkinci ayağı, ikinci bölümü ne arkadaşlar? Bidatlerden kaçınmak. Zaten bunları yaparsan sen Allah'ı görür gibi ibadet ediyorsun ki bunları yapıyorsun. Bu iki önemli nokta arkadaşlar, çok önemli. Bir kul, bir mümin, dünyada sakınması gereken en büyük iki tehlike. Birincisi şirk, İkincisi, bidat. Bidad. Peygamber Aleyhisselatü her zaman okuduğu, bizim de bu derslerimizde başlarken onun sünnetine iktidaren okuduğumuz kutbeyi i zaten Aleyhisselatü Vesselam bu iki noktaya değinir. İhlas yani şıktan kaçmak her yönüyle ve dindeki bidatlerden kaçmak. Diyor ki Yunus Suresi 26'da Lillezine ahselû İşte ihsan sahibi olan insanlara, dünyada muhsin, iyi olan insanlara, iyilikten kastımızı anladınız. Şirkten ve bidatten uzak duran. Ya yani yoksa namaz kılma. Bidatlerden içinde ol veya namaz kıl, Allah'a ortak koş. Bidatlarla iç yaşa ama iyi insan, ol. yani iyi insan derken arabanı ver, kullansın. Komşunun evini aç. Ve bu iyilik değil Galatasaraylı. Diyor ki iyilik sahibi olan insanlara ne vardır? El-Husna. Öbür tarafta ne var? İyilik var, iyi muamele var. Cennet var. Ve ne var ayette? Ve ziyade. Ne demek tuttuğu ziyade ne demek? Fazla. Fazla. Nedir arkadaşlar bu ziyade? Allah'ın Allah'a bakmak, Allah'ın yüzünü görmek. Bunu nereden söylüyoruz? Kendi yaptığımız tefsirden değil, kesinlikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim en güzel çektiğiyle nasıl tefsir edilir arkadaşlar? Kur'an'da. Sonra Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadisiyle. İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir aleyhisselatü vesselam diyor ki اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ Cennet, ehli cennete girdiğinde hesap görüldü, hesap dürüldü, sırattan geçildi, cennete geldiler, girdiler. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى allah Teala der ki اَتُرِيدُ شَيْئًا اَزِيدُكُمْ Sizlere isted, benden istediğiniz, arttırmamı istediğiniz bir şey var mı? Cennete girdiniz, her şey var. İstediğinde her şey taktiğe geliyor. Huriler var, her şey var. Daha fazla bir şey ister misiniz? Kullar diyor ki bakın peygamber nasıl anlatıyor. Diyorlar ki derler? Elem tubayyitu vujuhana yüzlerimizi beyazlatmadın, mı? parlatmadın, mı? yüzlerimizi ak ah yapmadın mı? Yani bu yeter. Yüzlerimiz parıl parıl parlıyor yanıyor. Işıl ışıl parlıyor. Yani bunu yaptın. Elem tudkhilal E biz cennete de soktun. Ve tuncina minen nar. Ateşten ne yaptın bizim? Çıkardın. Yani tamam işte yani yeter. Ha şey aldık Alhamdulillah. Söyledi. Diyor ki Aleyhissalatusselam. Fyarfaul hijab. Allah taala neyi kaldırıyor? <gülüyor> Örtüyü, perdeyi. Ne? Hangi örtü bu arkadaşlar? Yüzüyle paralar. Yüzüyle mahlukatı arasında olan perde. perde. Ne diyor Aleyhissalatusselam bu hadiste, hadiste yine Müslümanların yaptığı hadiste. Allah'ın hicabı, örtüsü nedir? Hijabu hu en nur. Onun örtüsü. Nur, ışıltı, parıltı. Şayet diyor onu açmış olsa Allah-u Teala o perdeyi ne olur? Yanaş. Kullarına gördüğü her noktaya kadar her şey yanar. Onun için biz Rabbimizi göremiyoruz şu anda. Nur, parıltı. allah Teala ne arkadaşlar? Diyor ki aleyhissalatü'nün hadiste fe faul hicab Allah örtüsünü yani nurunu kaldırıyor. İnsanlar artık cennette kendisini Allah'ı görmeye mümkün kılıyorlar diyor ki fe ila ilâ vechillâh Allah'ın yüzüne bakarlar cennete fe mâ u'tû şey'en ehabbe ileyhim vinen nazar ilâ rabbihim. Rabbine nazar etmekten Rabbine bakmaktan daha tatlı daha güzel bir şey de onlara gelmemiştir yani. Onun gibi tatlı başka bir şey hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar onun için duada dahi yüce Rabbimizin yüzünü isteyerek dua edeceğiz. Allah ve Sellem böyle dua diyor ya yüzünü isteyerek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 Avrupalı sarışın bir mavi yolcu alımı yanına koy Afrikalı daha parlar onu yanına. Niye çünkü? imanın vermiş olduğu ne var? Parıltı Allah sana diyor ki vücudun yanına izin nâdırah ilâ rabbihe Nazira Onlar Rab'lere ne yaparlar o yüzler? Bakarlar, nazar edenler. Şimdi arkadaşlar nazara kelimesi Arapçalar, nazara Türkçeye de geçmiş. Nazar etmek. Ne demek nazar etmek? Bir şeye bakmam. Arapçada nazara kelimesi yalın. Yani tek Arapça bilenler daha yanar bunu. Yalın kullanıldığı zaman. Yani kendisinden sonra ila, kendisinden sonra fi gibi başka bir şey gelmediği zaman hangi manaya da gelebiliyor? Allah. Nazara diyorsun mesela. Beklemek. Beklemek. Beklemek manasına geliyor. Mesela diyor ki, hani almıştık, hel yenzurûne illa en yete yeme illa en yete humu Allah fi zulal min al-ghamam onlar Rablerinin bu kutlarla birlikte gelmesinden başkasını ne yapmazlar beklemezler yani nazara, a yazu nazar etmek Arapçada yalın halde kullanıldığı zaman yalın halde kendinden sonra harf cer edat kullanılmadığı zaman hangi manada gelebiliyor beklemek manasına da gelebiliyor <gülüyor> ama bu ayette de var hu ju hu ya maidin nazira ila ne var burada? İla rabbiha. Harbi. Rabbine ne yapar? Nazar eder. Şu alttan ısmarını kapatalım. Uyumaya başladık. Yoksa keseceği çağıracağız. <gülüyor> Bunu yamayın arkadaşlar. Çünkü yanı öbürsü gün Allah'ın kıyamette, ahirette görülmesini inkar eden bir adamla karşı karşıya gelebilirsiniz. Memlekette çok. Böyle kafasına göre konuşan der ki kardeşim nazara Arapçada Beklemek manasına gelir. Sen bu ayeti niye şöyle tercüme etmiyorsun? O gün yüzler vardır ki parlaktır yani cennette. Ve Rablerini beklerler. Şey, ee, Rablerini beklerler. Burada bakmak diye bir şey Ne arkadaşlar? Onlar Rablerine bakarlar. Çünkü Arapçada nazara kelimesi ilah ile kullanıldığı zaman hangi manaya geliyor? Bakmak manasına geliyor. Yalın halde, tekil halde kullanılsaydı ne olurdu? Senin de ne olur? Olabilir. Bugün Arapçada biz ne diyoruz mesela? Bekle derken tekay? İntazır. İntazır. Ne demek intazir? Bekle. bekle. Kökü ne bunun? Nazar. Nazara. Ya oradan türemiş. Tamam. Bu şüpheye inşallah ne yapacağız? Bu şekilde cevap vereceğiz. Diyor ki diğer bir hadise Alel araiki yanzurun Onlar koltuklar, kanepeler üzerinde ne yaparlar? Yanzurun Ne yaparlar? Beklerler mi? Bakarlar mı? Beklerler mi? Bakarlar mı? Deminki kurala göre, kaydığa göre arkacar gelmedi. gelmedi. Değil mi? Geldi hocam. Nerede? Kala. Kala ile alakası yok. ara alayik. Ala. Kalape'lerin üzerinde onlar. Nereye bakıyorlar? Nereye bakıyor bunlar? Yani zurun nereye? Bakıyorlar mı? Bekliyorlar mı? Evet. Bekliyor. Bakıyorlar <gülüyor> mı? Peki bekliyorlar desek manaya doğru olur mu? Olur. Olmaz. Cennette... Nereye? Biz cennette bekleme yok istediğin derse şey hemen anından olacak gelecek burada ne var arkadaşlar Arapçada hasvedilen söylenmeyip konuşulmayıp var olduğu kabul edilen neler var kelime var burdakine yani onlar koltuklar üzerinde otururlar Rablerine bakarlar maalesef. bu da beklemek olsaydı bu diğer ayetlere ters hadislere ters düşerdi çünkü onlar bir şey akıllarından geçer geçmez anından olacak gelecek bekleme yok Tamam. Bu cevabı da hakda soracağım, tameras e soracağım <gülüyor> yapın, yapın. Tamam net. Korkut, sen sorumsun. Sana zimmetliyorum da. Tamam. Ya zamanı komutan, ben bu yadı yak bilmiyorum. Zamanı komutan. O zaman cuma günü, günü gelecek abi. Uzun <gülüyor> zamandır. Lillazira ahsenu, ihsan sahibi olanlar direkt din dersin başında. İhsan yani ne demekti ihsan? Hakkı koşmadan bir uzak durarak Allah'ı görüyormuşsuna davranmak. İbadet etmek. Lilledir ahsenul husna. İhsan sahibi olan bu insanlara Hüsna var. husna var. Hüsna ne demek <gülüyor> husna? Iyi. Hüseyin, Hasan. Bunlar iyi, güzel <gülüyor> demek. Güzellik var. Ne o? Cennet yani. Bir de ne var? Onun üstünde ve ziyade. Ve ziyade. Fazlası, Bir de fazlası ]ses. var. Nedir o fazlası? Verilecek olan fazlası olan şey? Allah'ın Allah Allah Allah vecihini, yani hijabını örtüsünü kaldırıp cennettekinden yüzüne bakması nedir bu amca? Ziyadedir.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 Allah'ın neçini ne yapması cennettekilere göstermesi. göstermesi. Tam bu ayetin tersini yapıyoruz? Hmm. Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Çünkü ziyade normalde Arapçada Türkçe'denin da fazla. Evet. Fazla. Zaten onlara fazla fazla verilecek cennette husna. Yani. Kelimenin ilk ilk gelen kelime husna oradaki ayetteki onu ifade ediyor. Cennetteki bütün nimetler. Ziyadesi de onun. Allah'a Allah Allah Allah yüzüne bakma. لَهُمَّا يَشَعُونَ ف۪يهَا Kaf Suresi 35 لَهُمَّا يَشَعُونَ ف۪يهَا Orada, cennette, kullara ne vardır? Diledikleri her şey vardır. Ve var diyor ayette hemen? وَلَدَيْنَا مَزِيد Katımızda ne Allah diyor, Bizim katımızda bir ne var? Mezid. Ziyade. Ne yani o ziyade? Artma demiyoruz artık onu. Teslimi yaptı peygamberden artık onu kalkıp sözlükteki ziyade artma var. Ne o? Allah yüzüne Bakman. Bir şeyi kulisarim teymiye. Ve Hazal Babu fi Kesir. Bu konuda gelen, sıfatlarla ilgili gelen, ayetler Allah'ın kitabında ne diyor? Kesir. Çok. Çok. Çok. Men kur Kim Men Tedbirl Qurane. Kim Quranı varsa Tedbür edersen. Demek tedbür etmek arkadaşlar. Düşünerek. Içine girerek okursa. Ya, şimdi burada sorun değil ki. Yani bizim sorunumuz ne? Bırakın düşünerek okumayı. Normal okumuyoruz. Kuran okuyoruz yani. Normal okuyoruz. Ondan dolayı Kuran'ı anlama konusunda neyiz? Eksiz, nakısız. Şeyhülislam Hulusi'nin diyor ki ''Men te Kur'ane'' Kim Kur'an'ı iyice düşünürse ''Taliben lil hude'' Hidayete arzulayarak Hidayet isteyerek, doğru yolu umarak Şeyhülislamın Hulusi'nin başka yerlerde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 Tahaf ediyorduk. İnsanın kalbinde var arkadaşlar bu, bu lafı duyunca sarsılması lazım. tüyleri diken diken olması lazım. Ne demek bu ya? Tavaf. Türbenin eşine secde etmek, kafayı koymak. Evet. Yani bunlar arkadaşlar ne var ki bunda niyetimiz Hiç içinden çıkabilecek şeyler değil. Ama ne gerekiyor? Kur'an'ı tedbur etmek düşünmek gerekiyor. Allah Teala Kur'an tefekkür etmekle ilgili birçok ayet indirmiş. Biz bu Kur'an-ı Kerim Arapça'ya dedik niye? Anlayasınız diye. Diyor ki: "Anzal la ileyke zikra." Bu Kur'an'ı indirdik niye? İnsanlara indirilen hükümleri, indirilen şeyleri onlara anlatman, açıklamak için sana Kur'an'ı indirdik. Yani Kur'an öyle mukabelelerde, ölülerin arkasından okunan bir kitap. Alacan, edineceğim. Hatmin olacak. Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir hatmeteceksin. Rabbinin Kur'an'ını anlamaya çalışacaksın, Peygamber'in yaptığı tefsirle, ashabın yaptığı tefsirle, ilim ehlinin yaptığı tefsirle. Aslında işi çoğunlukla şöyle bunları toplayacaksın. Ama sen kalkıp, 7'den 8'den sonra eve girdikten sonra, televizyonun kumandasını eline alıp, gece yatan 12'ye kadar, 4 saat, 5 saat, televizyonla oturup kalkıyorsan, yani sen öbür tarafta, ne Rabbinin yüzüne bakarsın? kar apne sabu nimetine haber verir. Çünkü bunu hak etmenin neyi var arkadaşlar? Bedeli, bedeli var. Bu bedellerden bir tanesi de önce tevhidini yapmak, gerçekleştirmek, tevhidini anlamak ve o hayata pratiğe geçirmek. Diyor ya Allah Teala başka bir ayet. Efelle hayete tedarunul <gülüyor> ala kulubil atfal ala kulubihim aqfal ahwaluh. Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? İce Düşünmezler mi? Yoksa onların kalplerinde ne var mı? Mühür mü var? Kilit mi var? Yani Kur'an'ı düşünüp tedavgür edemeyen adam hakkında Allah talep ediyor. Yoksa yani bunu yapmayan kişinin kalbinde ne var? Yoksa onun kalbinde mühür mü var? Evet. Kur'an okuyup düşünen merve'nin engeli ne? Kalbin? Evet. Yani insan düşünecek. Niye Kur'an'a yönelemiyorum? Niye okuma konusunda gevşeyim? Ya Bugün birçok insan tanıyorum ben. Adam 40 yaşına İşimden olmuş, kasap ol olmaya çalışıyor. Bir sene içinde kasap oluyorum. Yani. Bir sene içinde usta kasap oluyorum. Değil mi? Yani kırk sonra ben tanıyorum yani böyle olan insanları. İşte bakıyorsun 40 yaşından sonra tekstiline giriyor, bir şeyler öğreniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince kaç yaşındasın diyorsun? 50 yaşındayım. Kaç seneden ben Kur'an'ı biliyorsun? 30 senede mi? Oku Fatiha'yı. Yok. Yani Ezberebiliyor ama kabul olmayacak bir şekilde ezberliyor Yanlış ezberlemiş, düzeltmemiş.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 Bu anlamayı bize nasip etsin. Şeyhülislam da diyor ki: "Men tedebberu'l-Kur'an taaliban lilhedyi minhu."